Pek çok hadis-i şerif var. Kur'an-ı Kerim'in delaleti de budur. Ee, yine Nesai'ne rivayet ettiği meşhur bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de e, cihada gelmek için hazırlanan bir mümin vefat ediyor. Ama zırhını hazırlamış, vedalaşmış cihada geliyor. Kızı Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip e, çok esef ediyor. Yani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 Beş bin sene yaşasın bir insan. On <gülüyor> bin sene yaşasın. Yirmi bin sene yaşasın bir insan. Cennet, cehennem, bin milyar değil ki. Sonu yok. Bir insan bin sene bile yaşasa, iman üzere, nihayetinde bin çarpı bin milyon sene cennette kalıp,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 Bedenle yapıldığında sınırlıdır. Bir insan kaç defa hicret edebilir? Öyle namazını bir defa kılacaksın, 4 defa kılacaksın. Eğer hicret üzerinden mümine sevap verilecek olsa amel bedenle yapılan boyut olarak müminin hicreti Medine'ye geldin bitti o gün bitti sevap.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 bitirmeden de sevap kazanmaya e, müsait olmak demektir. Burada bir örnek e, dikkatimizi çeker, çekmesi gerekiyor. Ashab-ı kiramdan e, Ma'n İbni Yezid isimli sahabi e, diyor ki e, sadaka konan yerden sadaka hurmalarından veya işte ne konduysa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 Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e getirmiş. Şimdi ortadaki yanlışlık ne? Ahmet e, diyelim Ahmet getirdi mescide bu sadakadır diye koydu. Oğlu Mehmet de gitti onu aldı oradan. E, i̇nsan kendi oğluna sadaka vermez herhalde. Gelip Efendimiz Aleyhisselam'a tartışmaya Zulu benim mescide koyduğum sadakaları geldi aldı bu çocuk. Diye şikayette bulunmuş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve buyurmuş ki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 hakikatten bunu çıkarıyoruz. Bu niyet sayesinde hiç kazanılmayacak şeyleri çok rahat kazanabilir. Kazanılacak şeyleri de, kazanılmış şeyleri de niyet eksikliği yüzünden kaybedebilir. Bunun için diyebiliriz ki bir benzetme olarak amellerimiz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 Bu <gülüyor> kaş yaparken <gülüyor> göz çıkarmaktır. Neden? Bir defa Allah <gülüyor> vesaeru ila mawfiratin min rabbikum ve cennetin arzuhas semavat ve lazu'dde lilmuttaqin. için hazırlanmış olan işte ayetten bir kelimesini alalım. Cennete koşun diyor. Bir defa Allah cennete koşun diyor. Ve fi zalike felletenafisul mutanafisun. İnnellezine amenu ve amilus salihate kanat lehum cenatu'l firdausi nuzula. Firdevs cennetlerini Allah vaat ediyor. Bu konuda yarışın diyor. Yani Allah ve peygamberi cennete koşun diyor. İnsanlar felsefe yaparken abartıp cennetin ne değeri var?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 Yani Allah için yapılanla insanın kendisi için yapılanı ayrıt eden şeyin adı niyettir. Ve niyetin önemi hakkında meşhur innemel e'malu bin niyat hadisinin önemini işte ulemanın ne kadar titiz bir şekilde muhadisin üzerinde yoğunluğunu örneklendirdik. Niyetin nasıl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 yine niyetle ilgileneceğiz ama bu sefer ibadetler zaviyesinden niyete bakmaya çalışacağız inşallah. Sallallahu